Evet. Tekrar auzu billahi inneşşeytaner racim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah dar-ı davet ediyor. Esenlik yurduna. Nedir bu esenlik yurdunun mahiyeti diye sorulacak olursa davet ettiği kimselere neler var? Bunu da 26. ayet-i kerime dile getiriyor. Estaizu billah. Lillezine ahsenu el husna. Ve ziyade. Dünyada iken, dünya hayatında iken ihsanda bulunanlara el husna vardır. Öbürleri. Mekirleri vardı, onlara karşılık mekredildi, unuttular, alay ettiler, onlara karşı aynı şekilde karşılık verildi. Burada da ihsanda bulunanlara o en güzel olan el-hüsna vardır. İhsan nedir? İhsan hadis-i şerifte belirtildiği üzere. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir. Biz onu görmüyorsak dahi o bizi görüyor. Bunda şüphe olmayacak şekilde ve surette Allah için amellerde bulunmaktır. İhsan ile alakalı müfessirlerin, İslam alimlerinin açıklamalarından birisi de şudur. İhsanın başlangıcı, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah akidesini kalbinden bütünüyle söyleyip tasdik etmek ve La ilahe illallahın hukukunu yerine getirerek gereğince amel etmektir. Dolayısıyla ihsan mertebesinin haddi hududu yoktur. Bunda kişinin her mümin Cenab-ı Allah'ın bu konuda kendisi için takdir ettiği mertebeye ulaşır. Bunun için sürekli bir uyanıklık ve sürekli bir gayret gerekiyor. Tevhide ve tevhide uygun amelde bulunmak noktasında. Cenab-ı Peygamber diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ اِلَّا Cenab-ı Allah tayyiptir, hoş ve temizdir. Ancak hoş ve temiz olanı kabul eder. Yani Allah için yapılması gereken amelde ihlas şarttır. Samimi bir akide, doğru bir akide üzerine yapılması şarttır. Ve o amelin İslam şeriatının getirdiği ölçülere göre yapılması şarttır. İşte o amel ancak tayyib olur. Ben haramdan kazanıp hacca gideceğim. Yok öyle bir şey. Cenab-ı Allah, haşa, senin paranı aklama şey midir? Hac para aklama yeri midir? Kendini aklamak için mi hacca gidiyorsun? Olmaz. Hac gibi tertemiz bir ibadeti veya herhangi bir ibadeti haramla perişan edemez. O senin çelişkindir, böyle şey Olmaz. Onun için haccedecek olan için aranan şartları özellikle helal bir nafakadan haccetmek diyor. Haramdan zekat olmaz. Haram kazandığın hayır olabilir, Marlı haram kazanmış olabilir. Eğer o haram kazandığın mal belliyse zekatı o kısımdan vermeyeceksin. Helal kazancından vereceksin. Çünkü Cenab-ı Allah her hususta ihsanı takdir buyurmuştur. Peygamber aleyhissalatü selamın buyurduğu gibi اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ ala كُلِّ شَيْءٍ şey. Allah her şeyin üzerine ihsanı farz olarak yazmıştır. Hatta diyor فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَةِ وإذا ذبحت فاحسن الذبح öldürmeniz gerekiyorsa güzel bir şekilde öldür Güzel öldür Adalet gereği şeriat gereği öldürmeniz gerekiyor cihattasınız veya kısas yapacaksınız her neyse veya bir hayvanı helal olan bir hayvanı Allah'a ibadet niyetiyle veya Allah adına istifade etmek niyetiyle keseceğiniz zaman güzel bir şekilde kesiniz. Keseceği bir koyunun karşısında bıçağını bilen birisini, bilen birisine Aleyhissalatu vesselam şöyle çıkışıyor. Ne yapıyorsun sen diyor? Bu hayvancılığı iki defa mı öldürmek istiyorsun? Niye onun görmeyeceği bir yerde bıçağını bilemedin diyor. Rahmet budur. İhsan budur. Her konuda ihsan. Her şeyi güzel yapmak. Onlara ihsan yapanlar, muhsinler denir. İhsan, iman ve İslam'dan sonra İslam'ın veya dinin kul için mukadder olan ve ucu açık ifadelerinde ise... Üçüncü mertebesidir. İşte diyor, bu ihsanda bulunanlara ne vardır? El hüsna vardır. Cennet vardır. Cennet. En güzel olan vardır. Ondan güzeli yok. Ondan güzeli yok. Güzelemeyi insanda fıtridir. O halde Güzellere kalplerini veya güzele bağlanacak kalbi olanlar. Kalbinizi bağlayacağınız yer bellidir. Her türlü güzelliğin bulunduğu, her türlü güzelliğin hem de en alasının bulunduğu yer olan ve adı en güzel olan, el-hüsnâ olan cennete bağlanın. Cennete bağlan. Ben kendi adıma güzel bir tabiat manzarası görecek buna gönlü akmayacak bir bir insan değil bir Müslüman, düşünemiyorum. Ne kadar güzel, hayran olmamak mümkün değil. Şu gördüğün dünya güzellikleri ahirete göre, o cennete göre ne ki? Ne ki? Karşı cinsten çok güzel, çok hoşunuza gidecek birisini de görebilirsiniz. Hoşunuza gidecek gibi de olabilir. Anında eğer dünya güzelleri bırakın bir tarafa. Başörtüsü bile dünyaya ve dünyadakilere bedel. Huriler hatırınıza gelmezse, Cennetteki diğer güzellikler gelmezse cennet hayatınıza yön vermiyor demektir. Cennet hayatımıza bu şekilde yön vermedi. İşte o zaman el hüsna vardır. Böyle yaşadığınız zaman, ihsan ile yaşadığınız zaman. Ve başka ve bir de veziyadesi var. Ve fazlası cennet ve fazlası. Nedir bu? Rü'yetullah. Emali diye manzun bir akide metni var. Orada şöyle diyor. Cenab-ı Allah'ın ile alakalı olarak diyor ki وَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ naime رَأَوْهُ Cenab-ı Allah'ı görecekleri vakit o cennette cennetin nimetlerini unutacaklar. İşte ziyade budur. Bu dünya hayatında biz cenneti tasavvur edemiyoruz. Ziyadesini nasıl tasavvur edelim? Değil mi? Cenneti ancak misallerle, dünyadaki misallerinden hareketle bir parça bir şeyler düşünebiliriz. E, nehirleri biliyoruz ama altlarından ırmaklar akmasını... Saraylarının altlarından, tahtlarının altından, söyleyeyim, köşklerinin altından akmasını bilmiyoruz. Cennetin ırmakları diyor, yataklarda akmaz diyor. Toprağın üzerinde akar ve cennetlik onları istediği gibi aktır. Şu taraftan da ak der, derhal ona itaat. Toprağa çakılların misktir diyor o ormakların aktığı yerlerin veya cennetin tamamı. Toprağa misk. Oysa burada ırmakların dibinden bir çamur çıkardığınız zaman kokusundan yanından geçilmiyor bir süre sonra. Orada misk, toprağa misk. Dolayısıyla cennetin kendisiyle ilgili ayetler, hadisler bambaşka bir yurt olduğunu gösteriyor. Onun için gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bu en güzel bir yere, en güzel ismi onu en güzel olmakla adlandırması da çok münasiptir. Cennet için gayet güzel bir isimlendirilir. Bu kadar güzelliklere bu kadar güzel isim ve fazlası. Cenab-ı Allah bizi bu fazlalıklardan da bahrum etmesin. Bu fazlalıkta. Bir şey daha var diyor. Ve la yerhaqu juuhum qatrun ve zillah. Onların yüzlerine cehennemliklerin olduğu gibi herhangi bir toz bulutu ateş isi kirliliği ne yapmayacaktır yüzlerini kirletmeyecektir. Ve onların yüzlerinde de zillet olmayacaktır. Yüzlerinde zillet görülmeyecektir. Ya ne görülecektir? O cennetteki nimetlerin, izzet ve ikramların o güleçliği, o hoş ifadesi. Bakınca insana cennetlikler bu şekilde böyle bakacak bunun yüzü hoş, bunun yüzü hoş. O hoşluk onlara ayrı bir hoşluk verecektir. Çünkü biz insan olarak, tabiat olarak karşımızda gördüğümüz yüzün tarzından etkileniriz. Etkileniriz. Cennettekilerin hiçbirisinin yüzünde kötü bir ifade görülmeyecek. Kötü bir iz, bir eser görülmeyecek. Onların güzellikleri biri ötekine bakacak, öteki ötekine ve biri diğerini daha çok etkileyecek. Güzellikleri arttıkça artacak. Böyle bir yurt. Ama cehennemlikler gelecek. Yüzleri, duman isleri, ateş lekeleri, söyleyeyim, tozlar ve zillet zaten yüzlerinden okunacak. Öyle tasvirler var ki cehennemliklerle alakalı olarak. Ki, ateş diyor Muminuh suresinde mesela Ne'udhu billah Yüzlerini öyle bir gerecek ki Dişleri Gerileceği için dişleri Sırıtır gibi dışarı fırlayacak diyor. Yüzün gerilmesinden O ateş azabının Yakılmanın Verdiği o gerilme neticesi sua o onlar orada sırıtır gibi diyor dişleri dışarıya fırlayacak görünecek yani bu gerçek bir gülmenin hoş gülmenin dişleri gösteren hali değil zoraki bir gülümseme azabın neticesinde azabın hissedildiği rahatlığın değil azabın hissedildiği azabın neticesinde bir sırıtma olacak la onun Ulâike ashabul cennetu fiha halidun. İşte bunlar bu ihsan sahipleri cennetliklerdir, cennetin sahipleridir, arkadaşlarıdır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ha, buyurun. Şimdi de ihsan yerine kötülükler kazananlara gelelim. Diyor ki: Velzîne kesebus sayyiat Kötülükler kazanıp duranlara gelince. Yani biz onları kötülüklere mahkum etmedik. Kendileri kazandılar bunları. Ceza üseyiyetin bi misliha. Allah'ın rahmetine bakınız. Her bir günaha, her bir günahın karşılığı kendi misliyle olacaktır. Her bir günah kendi misliyle cezalandırılacaktır. Onun için Zümer suresinin sonunda ve kudiyel emru denildikten sonra ve kıl elhamdülillahi rabbil alamin buyurulmaktadır. İş olup bitecek, aralarında hükmedilecek ve elhamdülillahi rabbil alamin denilecektir. İmam Hasan el Basri hafızında yanlış kalmadıysa diyor ki vallahi diyor ...cehennemlikler bile kalplerinde Allah'a hamd ve minnet duyguları olduğu halde cehenneme gireceklerdir. Niçin? Çünkü görecekler ki Cenab-ı Allah dileseydi onlara kötülüklerinin bir misli karşılığıyla değil... ...on misli bile ceza verseydi yine adil olacaktı. Zulmetmiş olmayacaktı. Ama misliyle ceza veriyor. Bundan dolayı kalplerinde minnet olacak. Ve Allah'a hamd ederek diyor cehenneme girecekler. Allah'ın lütfu bu kadar. Yani e, gerçekten iyiliğe on misli karşılık vereceğini ilan eden Cenab-ı Allah. Bakın kötülük de yapmayın. Kötülüğü de yüz misliyle cezalandıracağım. Farazan. Demiş olsaydı kim ne diyebilirdi? Ve Allahü Teala haşa zulmetmiş olur mu? Diyor. Hayır bizi baştan beri uyarıyor. Baştan beri uyarıyor. Diyor ki iyilik yaparsanız tersi olsaydı. iyiliklerimize misliyle karşılık verseydi. Kötülüklerimize on kat fazlasıyla verseydi. Zulmetmiş olur muydu? Hayır ne münasebet. Çünkü hidayet bulmamız için zaten bu kadar kainatta delil, bu kadar peygamber, bu kadar kitap indirmişken, bizim bunları bırakıp fıtratımız imana yöneltirken, bütün bunları bırakıp küfre yönelmemiz maazallah, günaha yönelmemiz zaten o kadar cezayı hak ettiriyor. Bir değil on misliyle yüz misliyle de cezayı hak ettiriyor. Onun için İmam Hasan'ın Basri'nin ki zannederim onundur dediğim gibi bu sözün de hiç abartı yok. Hiç abartı yok. Cenab-ı Allah her bir kötülüğe çünkü... Rahmetiyle bu da onun ayrı bir rahmeti. Adaletiyle birlikte rahmettir bu da. Onun için ona hamd edilecektir. Ceza useyyaten bir misliha. Kötülüğe kendi misliyle karşılık verilecektir ve terhakuhum zillet. Ve bir de zillet onları yıpratacaktır. Perişan olacaklardır o zilletten. Niye? Bakacaklar ki dünya hayatında alay ettikleri Küçük gördükleri, zayıf buldukları, ezdikleri, zulmettikleri, evet, kimseler, onlar cehenneme gidecekken o kimseler cennete koşu verecek. Bakacak ki nurları önlerinde koşuyor, gidiyorlar. Kendileri ise zulumat içerisinde kalacak. Dünyadayken tepeden baktıkları bakacaklar ki Allahü Teala onların her birisine apayrı bir yücelik verdiğini görecekler ve azaplarının başlangıcı bu olacak. Dünya hayatında küçümsedikleri, zayıf gördükleri, mustazaf buldukları, kendilerine karşı büyüklendikleri ve her türlü zulmü ve aşağılamayı eva gördükleri o kimseler bakacaklar ki oho almış başlarının nimetler içerisinde gidiyorlar. O zaman ne yapacaklar? Serserifil olacaklar, zelil olacaklar. Zillet onların hallerinden ve yüzlerinden belli olacak, okunacak. Üstelik, Ma lahum min Allah min aas. Allah'ın kendilerine vereceği azaba karşı kendilerini koruyacak hiçbir kimse olmayacaktır. Hiçbir koruyucuları olmayacaktır. Hele şu tasvire bakın. Keenne ma ushiye min Sanki diyor Yüzlerini kap karanlık bir geceden parçalar kaplamış gibidir. Kap karanlık gecelerin parçaları zulumatı onların yüzlerini örtüp brülmüş gibi olacaklardır. Simsiyah bir gece. Ne billah. Uleik ashabun nar. İşte onlar cehennemin ateşin ashabıdırlar. Arkadaşlarıdırlar. Yanından ayrılmazlar, ondan ayrılmazlar. O onlardan onlar ondan ayrılamazlar. Ebedi devam edecek bir kardeşlik, bir sahiplik bu. Humfiha fiha halidun. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Laubiy Öyle tasvirler var ki, bu manada Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Konuda da güzel kitaplardan birisi, Allah rahmet eylesin, Seyyid Kutub'un Kur'an'da kıyamet sahneleri diye bir kitabı vardır. Türkçe'ye o isimle tercüme edildi. Bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyametle alakalı ayetleri güzel bir şekilde tasnif etmiş, sıralamış, sure sure arz ediyor. Mesela birisinde diyor ki bir ayet, bir kelime sadece, iki kelime. وَهُمْ يَسْطَرِحُونَ ف۪يهَا Onlar orada azaptan ve kurtulmak için ferya dedim duracaklar. Canhıraş şekilde bağırıp duracaklar. Ne oldu billah? Tasavvuru bile şey değil, mümkün değil. Havsalığa almıyor. Vallahi cenab Allah'tan niyazımız hiç oralara bizi uğratmamasıdır. Fakat şayet uğramak mukadderse olabildiği kadar Rabbim rahmetiyle kısa tutsun. Çok hafif kılsın. Fakat yani onun rahmeti bizi hiç yaptıklarımızı kale almayacak kadar hatalarımızı geniş olduğuna da bütün kalbimizle iman ediyoruz. Biz onun rahmetinden medetkarız. Onu ömüyoruz, onu ömür En affedilmeyecek günah, hiç affedilmeyecek daha doğrusu günah elbette ki şirktir. Onun için bundan sonraki ayet kerime de Cenab-ı Allah özellikle bir de müşrikleri mevzu bahis ediyor. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا O gün onların hepsini haşredeceğiz. Müminiyle, kafiriyle, günahkarıyla, münafığıyla hepsini haşredeceğiz. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ mekanakum, مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاكُمْ Sonra diyor Şirk koşanlara şirk koşanlara ortaklarınızla birlikte olduğunuz yerde durunuz diyeceğiz. Çünkü dünyadayken diyor,cekler ki müminlerle karışık bulunuyorduk. Beraberdik yollarla beraber biz de gidelim diye gitmek isteyecekler. Hayır diye diyeceğiz. durun. Sizler de koştuğunuz ortaklardı. Fezeyelna beynehum onları da birbirinden ayırdık, aralarına engel koyduk. Ve kale şurakahu ma kuntum iye Bu sefer onları ortak koştukları, Allah'a ortak koştukları varlıklar siz bize dünyadayken bize ibadet etmiyordunuz ki diyecekler. Ama bu inkarın bir faydası yok. Anlaşılan o ki kasıt, şirk koşulduklarını bilip buna razı olanlar bu azabı görecekler. Yoksa bu işe rızası olmayan, mesela haşa İsa Aleyhisselam'ın böyle bir şirke rızası olabilir mi? Hristiyanların kendisiyle alakalı şirke. Meryem Aleyhisselam'ın kendileriyle ilgili Hristiyanların tahrif edilmiş şekliyle tabi, şirk akidelerini benimsemesine imkan var mı? Mümkün değil. Ha, onlar değil. Bu işi bilen, bundan razı olan ve bu işi kabul edenlerdir kasıt. Onlar öyle diyecekler. O zaman ne denilecek? Hayır diyecekler öbürleri. Fekefa billahi shahidan baina ve pardon devam edecekler sözlerini diyecekler ki fekefa billahi shahidan baina ve baina kum in an ibadetikum gafilin Biz gerçekten sizin bize ibadet ettiğinizden gafil idik. Bunun böyle olduğuna dair bizimle sizin aranızda da Allah şahit olarak yeter diyecekler. Ama o zaman ne olacak? Hunalika teblu kullu nefsin ma İşte o vakit her bir nefis geçmişte ne yaptığını bilecek ve yaptığının tadını alacaktır. Azabını tadacaktır. Veruddu ila hak. Ve neticede hak olan gerçek mevlalarına döndürülmüş olacaklar. O ortak koştukları varlıklar onların Mevnaları değil, haktır. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ İftira edip ortaktır diye Allah'la birlikte iftira ettikleri önlerinden kaybolup gidecektir. Onlara bir faydaları ol bir faydası olmayacaktır. Şirk Nuh Aleyhisselam'dan beri ...görülen bir hadisedir. Şirkin çok çeşitli... ...şekilleri var. Kısacası Cenab-ı Allah'a... ...ait ve ona tahsis edilmesi gereken... ...herhangi bir hususta... ...ibadet, şiar veya akide konusunda... ...Allah'la beraber başkalarının da az ya da çok ortak olduklarını kabul etmek, sözlü veya fiili olarak bunu ortaya koymaktır. allah Teala ibadetin yalnız kendisine yapılması gerektiğini ifade ettiği gibi hüküm ve şeriat koymanın beşeriyetin Algılarında daha doğrusu değer yargılarında neyin doğru neyin eğri, neyin hak neyin batıl, neyin adalet neyin zulüm, neyin isabetli neyin isabetsiz olduğunu Cenab-ı Allah'ın beyan ve açıkladığı hususlarda Allah'ın hükmünü kabul etmeyi de ihtiva ediyor. Allah'ın hükmüne aykırı, Resullerin getirdikleri şeriatlere aykırı, farklı ve muhalif. Aykırı olmayabilir. Ama farklı olabilir, dışında olabilir. Bu dahi nedir? Eğer bilerek yapılıyorsa, fark edildaysa şirktir. Efendim, şirk koşmak maksadıyla yapılmıyor. Allah'ın hükmü bu olmakla birlikte ben böyle yapıyorum. Sen ister bil, ister bilme. Bu şirk olur. Kimden kabul ediyorsun o değeri? Kendi nefsinden mi? Veya bir, e, ne bileyim bir e, yapıdan mı? Bir gruptan mı? Bir kişiden mi, kimden kabul ediyorsan netice itibariyle sen o konuda o kimseyi veya kimseleri veya makamı yapmış oluyorsun veya kendini Allah'a ortak koşmuş oluyorsun. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde. Eferâ'ite men itteheze ilâhe ve hevâ Kendi nefsinin hevasını kendisine ilah edineni gördün mü diye soruyor. Ne demek kendi nefsini ilahlaştırması bir kimsenin? Allah'ın şeriatı dururken, Allah'ın hükmü dururken nefsine hoş gelen bir hükmü doğru kabul etmek ve onun peşinde gitmek demektir. Mekkeli müşrikler ne yapıyorlardı? Niçin müşriktiler? Cenabı Allah'ı inkar etmiyorlardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabit onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan Allah'tır diyecekleri belirtiliyor. Arkasından sorulan soru nedir? <gülüyor> Allah. Allah'la birlikte bir ilah var mıdır? Yani peki o halde siz niçin halisen? Allah için yapılması gereken ibadetlerinizi Allah için yapmıyorsunuz. Ne yapıyorlardı mesela? Diyorlardı ki kendi iddialarına göre şu hayvanların şu türleri haramdır, şu türleri helaldir. Şu türün sırtına binilmez, şu türün sütü için. Eti yenilmez. Şu türü erkeklerimiz yiyebilir, şu türü kadınlarımız yer. Veya yiyemez. Ne yaptılar bunlar? Allah'ın şeriatına aykırı hükümler koydular. Allah'ın yenilmesi, içilmesiyle alakalı özel hükümler koyduğu, fakat kendilerinin koy, kendisinin o hükümleri koymadığı hükümler koydu. Özel hükümlerini terk ettiler, kendileri hüküm koydu. Ve bundan dolayı Cenab-ı Allah onları müşrik ilan etti. Yine ne yaptılar? Dediler ki bu meleklere biz ibadet ediyoruz. Onlar Allah'ın kızlarıdır. Meleklere ibadet etmemizin sebebi yarın bunlar bize şefaat edecekler. Veya dediler ki: "Ma nabuduhum illa yukarribuna ila Allahiz Değil mi? Bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye biz bunlara ibadet ediyoruz dediler. Ondan sonra efendim e, rızıklarını Allah'ın kılmadığı şekilde Helal ve haram olarak ayırdılar ve buna benzer hükümler koydular. Hükümler koydular. Cenab-ı Allah bunlar olmaz diyor. Veya Allah adına kesilmesi gereken zebihaları, hayvanları ne yaptılar? Allah'tan başkasının adına kestiler. Allah adına yapılması gereken bir ibadeti Allah'tan başkasını katarak yaptılar. Mesela Kabe'yi tavaf ederken, müşriklerin İslam öncesi telbiyeleri şuydu. Lebeike la şerike Burası doğru, güzel. Emrine uyduk geldik. Senin ortağın yoktur. İlla şerikun huve lek. Ancak sana da ait, kendisi de sana ait olan bir ortağın daha var. Temliku huve ma Hem ona sahipsin hem o sahiplerine sahip olduklarına sahipsin. Sözün kendisi mantıksız. Sen ona maliksen, onun malik olduklarına da maliksen. Nasıl senin ortağın olabilecek? Ama öyle diyor. Senin sadece bir şirkin, bir şerikim var diyor. Biz onu sana şerik kabul ediyoruz. Bununla birlikte sen ona da onun malik olduklarına da maliksinsin. Cehaletin bu kadarı olmaz. Ama günümüzde bu cehalet daha da aşıldı büsbütün Allah'ın varlığı hatırlanmaz oldu. Allah'ın rububiyeti böyle çok silik, flu bir şekilde kabul edilir oldu. Hiç kimse hatırına Cenab-ı Allah'ın hayatımızı düzenlemek için bir hukuk sistemi indirmiş olduğunu ve bunun hayatımıza hükmetmesi gerektiğini, bunun dışındaki her bir hükmü kabullenmenin Allah'a isyan ve O'nu inkar, O'nun şeriatın red manasına geldiği hatırına gelmiyor kimsenin maazallah. Bunu söylediğiniz zaman, siz ne kadar bağnazsınız, ne kadar gericiysiniz, fundamentalistiniz, olursunuz da olursunuz, bir yılın şeyler olursunuz. Ya biz 14 asırdan beri Kur'an-ı Kerim'in hatta beşeriyetle birlikte, Allah Teala'nın keriyete indirdiği ve beşeriyetin her bir peygamberi doğru yola kalkacağını. Ya o zamanı geçti bu söylediklerinizin kardeşim ya. Tamam doğru da e, haklı olabilirsiniz de en safılları böyle söylerler. Haklı olabilirsiniz de ama bu zaman o zaman değil. Yahu bu zamanın hangi zaman olduğunu ahkamını kesmek sana kim bıraktı ki? Bu konuda hakem kesmek senin yetkinde mi ki? Bu zamanın o zaman veya o zamanın bu zaman olduğunu ya olmadığını. Sen neye dayanarak bu hükmü veriyorsun? Cahili Arapların söyleyeyim, cahilce verdikleri o teşri ettikleri ahkam ile senin bu sözlerin ve bu sözün arkasında gelen diğer uygulamaların ve sözlerinin ve akidelerinin arasında ne fark var? Farkı göstersin birisi bana bakayım. Onun için çağlar boyunca İslam davetinin karşısında duran en önemli mesele Allah'a inkar meselesinden ziyade Allah'a bir şekilde şirk koşmak meselesidir. Nuh Aleyhisselam'dan beri bu böyle. Bu halde bize düşen tevhidi bütün kapsamıyla, şirki bütün özellikleriyle iyice idrak etmek ve evvela bunu kişisel ailevi ve mesuliyetimizin altındakilerin akidesinden, zihninden, hayatından alabildiğine uzaklaştırmak. İkinci olarak da gücümüz nereye kadar uzanıyorsa oraya kadar tevhidi insanlara, Anlatmak şirkten uzak kalmaları gerektiğini söylemek ve bunun onların dünya ve ahiret saadetlerinin anahtarı olduğunu onlara söylemek. Biz akidemizi sadece kendi kabuğumuzla yaşamakla mesuliyetimizi yerine getirmiş olmayacağız. İmkanımız olduğu son noktaya kadar tebliğ etmediğimiz takdirde Cenab-ı Allah'ın bizi mesul tutma ihtimali vardır. Ya tutmaz, o onun rahmetidir. Tutarsa da adaletidir. Niye? Çünkü tevhid nimetinin farkına varmak, Kur'an nimetinin farkına varmak, imanı doğru anlamak nimetine mazhar olmak var ya, hiçbir nimet bununla boy ölçüşemez. Bu nimete sahipseniz inanın, Rabbim esirgesin elbette. Üzerimize insanın üzerine bela sağanak sağanak dahi olsa, ...madem ki dinin selamettedir... ...geçicidir, kıymeti yoktur. Sahip oldukların yine olamadıklarından... ...çok daha büyüktür... ...çok daha değerlidir, hiçbir şekilde kıyas edilemez. İman öyle büyük bir nimettir. İmana sahipsin ya... ...bitti. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...ya Rabbi bize musibet verme demiyor... Bereketi, o beşeriyetin en hikmetlisi. Beşeriyet arasında Cenab-ı Allah'ı en iyi tanıyan dini Allah'a nasıl yalvaracağını nasıl dua edeceğini en iyi bilen o müstesna zat aleyhissalatü vesselam böyle dua ediyor. Bu dua bize bunu anlatıyor. İmana sahipsek sahip olamadıklarımızın hiçbirisine üzülmeyeceğiz. O nimet bize yeter. Onunla sevinmek bize yeter. Birkaç vesileyle zamanlar zaman tekrarladığım gibi merhum Süleyman Çelebi'nin dediği gibi, ümmetin olduğumuz devlet yeter diyor. Gerçekten. Bu netesinde daha ne istiyorsunuz? Dolayısıyla bu din için yapacağımız fedakarlıklar gözümüze gelmesin. Ne kadar fedakarlık yapabilirsek bu din için, bu dinin insanlar tarafından bilinmesi, yaşanması, anlaşılması için, hayata hükmetmesi için, zaman, can ve mal olarak ne harcarsak harcayalım inanın azdır. Onların hiçbirisini bu din için girişeceğimiz, yapacağımız ve yaptığımız hiçbir fedakarlığı gözümüzde büyütmeyelim. Çünkü sahip olduğumuz bu nimet, bize ayrıca bu nimetleri de yaptırıyor. Bu nimete hizmet edebilmek de ayrı bir şeref. Ayrı bir nimet. Bu din için bir şeyler yapabilmek de ayrı bir lütuf. Bu lütfun farkında olmak da ayrı bir lütuf. Allah'ın lütufları o kadar çok ki. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ hadis. Rabbinin nimetinin evvela farkında ol. İkinci olarak sırası geldikçe de bunu an. Zikret, söyle. Bunlar Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetleridir. Bunların farkında olalım. Ve bu nimetleri başkalarına aktardığımız zaman bizden de bir şey eksilmiyor. Aksine daha da artma ve vesiledir. Çünkü bu da şükrün bir çeşididir. Şükür de nimetin artmasına sebeptir. Ve le inşekertum ve ezidennekum diyor cenab eğer şükrederseniz andolsun size olan nimetimizi, nimetimi daha çok arttıracağız. Evet. Dolayısıyla müşriklerin ahiretteki hallerini de bu gördükten sonra efendim lillezine ahsenul husna ve ziyade, vaadi şerifini kerimini de idrak ettikten sonra anladıktan sonra bizler el husnaya Allah'ın rahmetiyle varmak için ihsanı akidemizde ve amelimizde ne yapmayacağız? İhmal etmeyeceğiz. Her geçen an, her geçen zaman ihsanımızı bir adım daha ilerletmesi için elimizden gelen iş edeceğiz. Bu da sürekli bir uyanıklığı ve sürekli bir teyakkuzu ne yapıyor? Uyanık olmayı, şuurlu olmayı, İslam'ın farkında olmayı. Beşeriyetin içinde bulunduğu bu sefil hali idrak etmeyi beraber de getiriyor veya gerektiriyor. Bu idrakle biz dinimize sahip çıkmanın yolunu arama olayız. Şimdi müşriklere soruyor. Ahiret gelmeden önce ahireti anlattı. Karşılaşacak olan marzara budur. Eğer diyor bu dünya hayatında bu Kur'an'a muhatap olan müşriklerin şirkleriyle alakalı kendilerinin acaba haklı olamaz mı? Veya din ile alakalı acaba doğru mu gibi bir şüphe ve tereddütleri varsa Cenab-ı Allah bakın ne soruyor? Diyor ki قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Dediğim gibi Allah'ın rububiyetini kabul etmek onun uluhiyetini kaçınılmaz olarak kabul etmeyi gerektiriyor. Yani yalnız ona ibadet etmeyi, ortaksız olarak yalnız ona itaat etmeyi, onun hükmünün bulunduğu yerde başka bir hüküm aramamayı Allah'ı yani la ilahe illallah'ı gerektiriyor. Allah'tan başka Rabb olmadığına inanmak, Allah'tan başka ilah olmadığına inanmayı da beraberinde getiriyor. Zorunlu bir neticedir bu. Zorunlu bir hükümdür. İşte burada onu soruyoruz. Peki... Semadan ve arzdan, gökten ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? Kıskınızı veren kim? Ya. Emme yemlikus sem'a vel ebsar. Kulaklara ve gözlere malik olan kim? Ya. Kendimizin zannediyoruz değil mi bu kulakların ve gözlerin? Onun? O isterse görürüz. O dilediği zamana kadar görür. Ve dilediği kimselere gösterir. Gerek maddi dünyayı, gerek hakikatleri. İşitmekte, görmekte. Onun mülkü altında. Var mı böyle hükümranlık kimsede? Bir insan başka bir insanda tasarruf Hakkına sahip mi? Yok Hepimiz çünkü Allah'ın mülküyüz Her şeyimizle Her şeyimizle Ölüden Canlıyı çıkartan, diriyi çıkartan kim? Diriden de ölüyü çıkartan kim? Ve men yedbiru'l emr, Bütün işleri çekip çeviren, yerli yerince sonsuz hikmetiyle ve ilmiyle idare eden kim? Ne diyecekler? Bu soruya verilecek olan cevap bellidir. Bu cevabı vermeyenler inatlaşıyorlar. Fe <gülüyor> seykulunallahu Kaçınılmaz olarak Allah Diyecekler Bütün Bunları bizi gökten ve yerden Rızıklandıran Gözlere ve kulaklara malik olan Ölüden diriyi Diriden ölüyü çıkartan Ve kainatın işlerini çekip çeviren Allah'tır diyecekler ha, Madem bunu diyorsunuz O halde arkasını Getirin diyor ayet-i kerime Efelâ <gülüyor> O halde niçin bütün bunları yapan Allah'tır dediğiniz o Allah var ya, niçin O'na karşı takvalı olmuyorsunuz? Niçin O'nun emirlerine uymuyor, yasaklarından vazgeçmiyorsunuz? Takva budur. Takva, Cenab-ı Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarını yapmamaktır. Niçin şirk başta olmak üzere yasaklardan kaçınmıyorsunuz? Ve niçin tevhid başta olmak üzere onun emirlerini yerine getirmiyorsunuz? Buna verecek cevapları yok. Fezalikumullahu rabbukumul hakk İşte işte Hakk olan Rabbiniz işte budur diyor. Onu görün, bilin, tanıyın. Ona hakkını verin daha doğrusu. Onun üzerinizdeki ubudiyet hakkını yerine getir. Gereğini yerine getir. Madem Allah'tır bunları yapan diyorsunuz. Onun sizin üzerinizdeki hakkını da fark ediniz. Bu hak takvalı olmaktır yani emirlerini yerine getirmek yasaklarından uzak durmaktır. <gülüyor> Söyleyin bakayım diyor. Hakkın dışında, haktan sonra, hakkın ötesinde şaşkınlıktan, dalaletten, sapıklıktan başka ne olabilir ki? <gülüyor> Gerçeğin bu kadarını görmüşken diyor Hak'tan nasıl olur da geri çevriliyorsunuz? Niye geri döndürülüyorsunuz? Niye hakkı görmüşken, görmeye başlamışken o istikamette, o doğrultuda yürümüyorsunuz? Nasıl olur da başka tarafa yönlendiriliyorsunuz? diyor. Bunu bir düşünün diyor. Kendi halinizi bir değerlendirin. Gittiğiniz yol yol değil, kendinize gelin diyor. Görüyorsunuz ki, Kur'an-ı Kerim'in uyarıları gerçekten sarsıcı. Uyanık bir kalple bu derste özellikle gördüğümüz buyrukları okuyup dinleyip de insanın irkilmemesi, kendisine gelmemesi mümkün değil. Çünkü dile getirilen hakikatler, anlatılan uhrevi gerçekler hiç de öyle Üzerinde dikkatle düşünülmeyecek ve insanı kendisine getirmeyecek türden değil. Ama bir şartla. Teslimiyetli, uyanık ve peşin yargılardan. Kalbi perdeleyen, gözleri perdeleyen, kulakları perdeleyen etkenlerden uzak, açık, hakikati kabul etmeye hazırsın. Nasıl diyelim, efendim böyle e, uzun süre yağmur yağmadığı için yağmur bekleyen, yağmura susamış toprak gibi inen o yağmuru böyle içine emmeye hazır bir toprak gibi hakikate susamış olan bir kalple, bir kulakla dinlemek ve, gözü görme, ve gözüyle bunu görmek halinde gerçekten bu buyrukların insanı yerine getirmemesi, kendisine getirmemesi Mümkün değil. Bizler de mümin olarak bunları okuduğumuz zaman sahip olduğumuz hakikate olan imanımızın yakinimizin daha da ileri bir mertebeye ulaşması. İslam'a olan bağlılığımızın, takvamızın, ihsanımızın bir adım veya birkaç adım daha ileriye gitmesi için kendimizi gerekirse zorlamamız, nefsimizle mücadele etmemiz ve böylelikle bu gibi ayetlerin üzerimizde rahmet olarak tecellisi için elimizden gelen gayreti ortaya koymamız gerekiyor. Cenab-ı Allah Kur'an'ın feyz ve bereketini üzerimizden eksik etmesin. Kur'an'ın feyz ve bereketini devamlı olarak amellerimizde, ruhumuzda, akidemizde canlı olarak yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin. Yalnız kendi hududumuzla kalan bir İslam değil, bizi aşarak beşeriyeti kapsayan ümmeti Muhammed'i kapsayan başta olmak üzere başta ümmeti Muhammed olmak üzere bütün beşeriyeti kapsayan muhteşem bir nur, bir rahmet sağanak sağ olup sağanak sağanak yağmasını yağdırmasını niyaz ederiz. Cenabı Allah'ın gücünün, kudretinin fevkinde veya yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. İnnehu ala zalika ve ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun